Ya şimdi bu zeytin, bu zeytinin ter, terbiyesiz yani bunun kaç tane çeşidi var zeytinin mesela. Ben ben bu terbiye etmesem, zeytin yarını koymasam, biberini koymasam, limonunu sıkmasam, o zeytinin neler olur? Şimdi bir mesela diyelim ki yeşil soğan, bu yeşil soğandır. Bu nasıl bir ne olacak? Bu soğan sonacak. Bu soğan neden neden yetişir? Sınar yetişir. Şimdi bu yeşil soğan. Mesela zeytinyağını boşaltıyorum. Biberin üstüne boşaltıyorum. kekini koyuyorum. Tamam. Biraz da salça. Salçayı da biraz salçayla böyle güzel kavurdun mu şirketin? Şimdi diyelim ki bu işi soğan. Ya şimdi işi soğan. Bak ne güzel. Bunun kıdası göze, bütün tansiyon şeylerine hepsi faydalıdır.